Var mı? Heh. Kardeşlerim, hayırlı sabahlar. Allah Celle Şanuhu vaktinizi bereketli kılsın. Evet, şimdi İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rahmetullahi aleyhim'e ikisinin beraberce İttifaken rivayet ettikleri hadislerin derc edildiği kitap olan El-Lu'lu'uvel-Marcan isimli kitaptan fitneler ve kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri okumaya başlayalım. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fitneler ve kıyamet alametleri Zeynep bint Cahş'ın radıyallahu anha anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere uykusundan Allah'tan başka ilah yoktur Vuku yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline bugün ye'cuc ve me'cuc seddinden şu kadarı açıldı diyerek uyandı. Süfyan eliyle on işareti yapmıştır. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içimizde bunca iyi kimseler varken biz helak olur muyuz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet Pislik ve kötülük çoğaldığı zaman diye cevap verdi Müslim 5128 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bugün yecuc ve mecuc seddinden şunun kadar bir delik açıldı buyurdu Ravi Vuhayb eliyle 90 işaretini yapmıştır Müslim 5130 burada eliyle 10 işareti yaptı 90 işareti yaptıdan kasıt kardeşlerim Araplar uzaktaki bir kimseye uzaktaki bir kimseye bir sayıyı belirtmek için ellerindeki parmakların ellerindeki parmakların şekillerine göre o sayıyı ne yapıyorlardı belirtiyorlardı Burada da kimisi parmağı, şehadet parmağını baş parmağının köküne doğru kıvırıyordu. Kimisi orta parmağıyla baş parmağını ne yapıyordu? Birleştirip bir hareket yapıyordu. Diğer parmakları kaldırıyordu. Yani bunların bu şekildeki hareketlerin hepsinin neyi var? Bir sayıya denkliği var. Araflar bunu o günde kullanıyorlardı. Yani buradaki 90 işareti yaptı, 10 işareti yaptı, bin işareti yaptıdan kasıt bunlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bugün ye'cuc ve me'cuc seddinden şunun kadar bir delik açıldı buyurdu. Ravi Vuhayb rahimahullah Ali ile 90 işaretini yapmıştır. Müslim 5100 30. Ayşe radıyallahu anha validemizin anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda sıçradı. Biz "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykunda şimdiye kadar yapmadığın bir şeyi yaptın." dedik. Bunun üzerine şaşılacak şey Ümmetimden bir takım insanlar kabe Muazzama'ya sığınmış Kureyşli bir adam sebebiyle Kabe'ye kastediyorlar Nihayet onlar Beyda'ya ulaştıkları zaman yere batırıldılar buyurdu Biz Ey Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz ki Yolda birçok insan Olabilir dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet Onların arasında bilerek gelenler Zorlananlar Ve yolcular da vardır Bunların hepsi birden Helak olacaklar da Farklı yerlerden çıkacaklar Allah celle şanuhu Onları niyetlerine göre Diriltecektir buyurdu Müslim 5134 Üsame'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin burçlarından birine çıkıp baktı. Sonra benim gördüğümü görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarında fitnelerin yerlerini su gözleri gibi görüyorum buyurdu. Yani su kaynakları gibi. Müslim 5135 Ebu Hureyre (radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir Gelecekte bir takım fitneler olacaktır Fitne zamanında oturan kişi ayakta durandan Ayakta duran yürüyenden Yürüyen koşandan hayırlıdır Her kim fitnelerin başına dikilirse Fitneler onu yıkar her kim fitne zamanı sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın. Müslim 5136 <gülüyor> Ebu Bekre radıyallahu anhu Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kılıçları ile karşı karşıya geldikleri zaman öldüren de, ölen de cehennemdedir buyururken işittim demiştir. Bunun üzerine ya ben ya da bir başka kimse, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Öldüren böyle ama ölene de ne oluyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölen de arkadaşını öldürmek istemiştir buyurdu. Müslim 5139 <gülüyor> Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki büyük fırka savaşıp aralarında büyük bir harp olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Halbuki ikisinin davası da birdir. Müslim 5142 Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu nakledildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herç vakaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Sahabeler radvanullahi teala aleyhi mecmain ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herc nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek, öldürmek buyurdu. Müslim 5143 Hüzeyfe bin Yaman radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki benimle kıyametin kopması arasında olacak her fitneyi insanların en iyi bileni benim. Bu da bende Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana gizlice söylediği benden başkasına da söylemediği bir sır olmasındandır. Lakin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Benim de içinde bulunduğum bir mecliste fitnelerden bahsederken bunu söylemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneleri sayarken şöyle buyurdu Onlardan üçü var ki hemen hemen hiçbir şey bırakmayacaktır Yine onlardan yaz rüzgarı gibi öyle fitneler vardır ki bir kısmı küçük, bir kısmı da büyüktür buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 5146 Ebu Hureyre radıyallahu anhüden Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Fırat Nehri, suları gitmesi sebebiyle Altın bir dağı meydana çıkarmadıkça kıyamet kopmaz İnsanlar onun için savaşacak Ve her 100 kişiden 99'u öldürülecektir Onlardan her bir kimse Keşke kurtulan ben olsaydım diyecektir Müslim 5152 Ebu Hureyre radıyallahu Anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Hicaz toprağından bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatan bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Müslim 5164 Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi Doğu tarafına yönelmiş bir halde Haberiniz olsun ki Fitne işte şuradadır İyi biliniz ki Fitne bu tarafta Şeytanın boynuzunun çıktığı yerdedir Buyururken işitmiştir Müslim 5167 Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Devs kabilesi kadınlarının kalçaları Zülhalasa'nın etrafında, bu bir putun ismi, Zülhalasa'nın etrafında çalkalanmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Zülhalasa, Tebale'de cahiliyet devrinde Devs kabilesinin taptığı bir put idi. Müslim 5173 Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den nakledildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan diğer bir insanın kabrinden geçerken keşke onun yerinde ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmaz buyurdu. Müslim 5175 Aleykissalem ve Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu ifade ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kahtan oğullarından biri çıkıp da insanları sopasıyla sürmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurmuştur. Müslim 5182 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Sizler Yüzleri deri kaplanmış kalkanlar gibi olan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz. Ve yine siz ayakkabıları keçe olan bir kavimle harp etmedikçe kıyamet kopmaz buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 5184. İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizler Yahudilerle Allah onlara lanet etsin Muhakkak muharebe Edecek ve onları Öldüreceksiniz Hatta taş bile Ey Müslüman bu Yahudidir Gel de onu öldür Diyecektir buyurmuştur Sallallahu aleyhi ve sellem Müslim 5200 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Müslümanlarla Yahudiler arasında çok kanlı bir muharebe olmadıkça kıyamet kopmaz. O muharebede Müslümanlar Yahudileri tamamıyla öldürürler inşallah. Hatta bir Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanacak da o taş veya ağaç ey Müslüman ey Allah'ın kulu şu arkamdaki bir Yahudidir hemen gel de onu öldür der. Yalnız Garkad ağacı müstesnadır. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Müslim 5203 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden 30'a yakın Yalancı deccal gönderilmedikçe Kıyamet kopmaz Buyurdu Müslim 5205 Ebu Saeed el-Hudri Radıyallahu anhu şöyle anlatıyor Ben Mekke yolunda İbnu Saeed'e Radıyallahu anhu Yoldaşlık ettim Bana ''Benim deccal olduğumu iddia eden bazı insanlarla karşılaştım. Sen Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ''Deccal'ın çocuğu yoktur buyurduğunu işitmedin mi?'' dedi. ''Ben de evet dedim. İşte benim çocuğum doğdu.'' Sonra ''Sen Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ''Deccal Medine'ye ve Mekke'ye giremeyecektir buyururken işitmedin mi?'' dedi. Ben, evet diye cevap verdim. i̇bn Sa'id, muhakkak ki ben Medine'de doğdum ve işte şimdi Mekke'ye gitmek istiyorum dedi. Ve sonra sözünün sonlarında bana, fakat vallahi ben Deccal'ın nerede ve ne zaman doğduğunu ve şimdi nerede bulunduğunu pek iyi bilirim dedi. Böyle söyleyerek kafamı karıştırdı. Müslim 5209 Cabir İbn Abdillah radıyallahu anh'unun rivayetinde anlatıldığına göre Muhammed bin Munkedir rahmetullahi aleyh Ben Cabir bin Abdillah'i radıyallahu anh'ıma İbn-i Sa'id'in deccal olduğunu Allah'a yemin ederek söylerken gördüm. Ben de Allah'a yemin mi ediyorsun dedim Cabir radıyallahu anhu, Ben Ömer İbn Khattab ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında İbn Sayyad'ın Deccal olduğuna yemin ettiğini işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu yeminine karşı çıkmadı dedi. Müslim 5214. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın anlattığına göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir cemaatin içinde İbn Sayyad'ın bulunduğu tarafa gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Sayyad'ı Beni Megale soyunun kalası yanında çocuklarla oynarken buldu. i̇bn Sayyad o sırada henüz Blue çağına yaklaşmıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sırtına eliyle dokununcaya kadar farkına varmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet eder misin diye sordu. Bunun üzerine İbnü Sayyad Allah Resuluna baktı sallallahu aleyhi ve sellem ve senin ümmilerin peygamberi olduğuna şahadet ederim dedi. Sonra İbnü Sayyad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sen de benim Allah Resulü olduğuma şahadet eder misin dedi melun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetmiş ve ben Allah'a celle şanuhu ve Allah'ın rasullerine salavatullah ala nabiyina Muhammedin ve aleyhim ecmaîn iman ettim buyurdu. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne görüyorsun bakalım diye sordu. İbnü Sayyad bana doğrucu da gelir, yalancı da gelir diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin işin çok karışık buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbnu Sayyad'a ben gönlümde senin için bir şey sakladım dedi. İbnu Sayyad o dumandır diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sus sen asla değerini aşamazsın buyurdu. Bu sırada Ömer bin Hattab anhu, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müsaade buyur da şunun boynunu vurayım dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona, eğer bu Deccal ise sen ona asla musallat olamazsın. Deccal değilse onu öldürmekte de senin için hiçbir hayır yoktur buyurdu. Abdullah'ın oğlu Salim Abdullah bin Umre radıyallahu onhumı şöyle derken işittim demiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra Übeyb bin Kâb el Ensarî radıyallahu anhu ile beraber İbn Sayyad'ın bulunduğu hurmalığa gitti. Nihayet Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmalığa girdiği zaman hurma gövdeleriyle gizlenmeye başladı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbnü Sayyad kendisini görmeden İbnu Sayyad'dan bir şeyler işitmek istiyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kadife örtüsü içinde bir şilteye yaslanmış bir şeyler mırıldanırken gördü. Tam bu sırada İbnu Sayyad'ın annesi Hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ve hemen İbnü Sayyade, "Ya Safi, işte Muhammed." diye seslendi. Safi, İbnü Sayyad'ın ismidir. İbnü Sayyad hızla ayağa kalktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabelerine radıyallahu ta'ala anhum ecma'in kadın onu bıraksaydı o kendinin ne olduğunu beyan edecekti buyurdular Salim bin Abdillah, radıyallahu Abdullah, ibn radıyallahu anhum'a Abdullah ibni Umar, radıyallahu ta'ala anhum ecma'in şöyle dediğini nakletmiştir bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde ayağa kalktı ve Allah celle şanuhu'yu gerektiği şekilde övdü sonra deccalı zikredip şöyle buyurdu ben sizleri ona karşı uyarırım İstisnasız bütün peygamberler salavatullahi ala nebina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain kavmini deccaldan sakındırmıştır Nuh da aleyhisselam kavmini ondan sakındırmıştır fakat şimdi ben size onun hakkında hiçbir peygamberin Salavatullah âanne bin aleyhi Ecma'in söylememiş olduğu bir şey söyleyeceğim. İyi biliniz ki onun bir gözü kördür. Yüce Allah Celle Şanuhu ise kör değildir. buyurmuştur. Müslim 5215. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhü'den bildirildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetini tek gözlü kör ve pek yalancı deccal olan kimseden sakındırmamış hiçbir peygamber yoktur. Salavatullahi ala nebine ve aleyhim ecmain. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz Celleşanu ise tek gözlü değildir. O Deccal'ın iki gözünün arasında "Kaf Ra" yazılmıştır. Müslim 5219. Huzeyfa radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal sol gözü kör gür saçlı bir kimsedir. Beraberinde cennet ve cehennem vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir buyurduğunu söylemiştir. Radıyallahu te'ala anhum ecma'in. Müslim 5222. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin size deccal hakkında öyle bir şey bildireceğim ki hiçbir peygamber salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecma'in kendi kavmine onu söylememiştir deccalın yani onun bir gözü kördür hem cennetin hem cehennemin bir benzeri de onunla beraber gelecektir fakat onun cennet dediği cehennemdir Nuh aleyhisselam ona karşı kavmini nasıl uyardıysa Ben de sizi uyarıyorum Demiştir Sallallahu aleyhi ve sellem Müslim 5227 Ebu Sa'id el-Hudri Radıyallahu anhu şöyle anlatıyor Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün bize Deccal hakkında uzun bir konuşma yaptı Söyledikleri arasında Şu da vardı Buyurdular ki Deccal gelecektir Fakat Medine yollarına girmek Ona haram kılınmıştır Medine etrafındaki Bazı işlenmeyen Arazilere kadar varacaktır O günün En hayırlı bir siması Yahut insanların En hayırlılarından birisi Deccale karşı çıkar Le'anetullah aleyh ve şahadet ederim ki Muhakkak sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bize haber vermiş olduğu Deccalsın der Bunun üzerine Deccal Şimdi ben bu adamı öldürür Sonra diriltirsem Ne dersiniz Bu işte şüphe eder misiniz Diye sorar Hayır derler Deccal o kimseyi hemen öldürür Sonra da diriltir ve diriltir diriltmez o kimse Vallahi senin hakkında hiçbir zaman şimdiki kadar basiretli olmamışımdır der Bunun üzerine Deccal La onu tekrar öldürmek ister Fakat ona musallat olamaz, onu öldüremez Müslim 5229 Mughira bin Şube radıyallahu anhu şöyle anlatıyor Hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Deccal hakkında Benim kadar çok sual Sormamıştır Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bana Ondan seni yoran nedir ki O sana zarar veremez buyurdu Ben de Ey Allah'ın Resulü Onun yanında yiyecekler ve nehirler var Diyorlar dedim Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem o Allah nezdinde bundan daha değersizdir buyurdu Müslim 5231 Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirmiştir Mekke ve Medine dışında Deccal'ın ayak basmayacağı hiçbir belde yoktur Mekke'nin bütün yollarında orayı koruyan Saf saf melekler vardır Deccal Subhaya, Çorak bir araziye iner Medine üç defa sarsılır Bütün kafir ve münafıklar Deccal'ın yanına doğru Medine'den çıkarlar Müslim 5236 Sehl bin Sad radıyallahu anhu ben Peygamber aleyhissalatü vesselamı Şehadet parmağı ve orta parmağı ile işaret ederek Kıyamet günü ile ben şöyle gönderildim Buyururken işittim demiştir Müslim 5244 Enes ibn Malik radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü ile ben şu iki parmak gibi gönderildim bu yurdu demiştir. Yani ikimiz birbirine çok yakınız. Kıyamet ve ben, benim gönderilmem. <gülüyor> <gülüyor> Müslim 5245. Ayşe radıyallahu anha validemizin anlattığına göre bedevi Araplar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldikleri zaman kıyamet ne zaman kopacak diye kıyameti sorarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan en genç olanına bakar ve eğer şu yaşarsa o ihtiyarlamadan kıyametiniz kopabilir buyururdu. Müslim 5248 Enes i̇bn Malik'in radıyallahu anhu anlattığına göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru sordu. Bu sırada yanında Ensar'dan Muhammed adında bir çocuk bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eğer bu çocuk yaşarsa umulur ki kıyamet o ihtiyarlamadan kopabilir buyurdu. Müslim 5249 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki üfürme arasında kırk vardır buyurdu. Ey Ebu Hureyre kırk gün mü dediler? Cevap vermekten çekindim. Onlar kırk ay mıdır diye sordular. Ben çekindim. Bu kırk sene mi diye sordular. Ben yine çekindim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Allah Celle Şanuhu semadan bir su indirir de onlar sebzenin bitmesi gibi yerden biterler buyurdu. Keza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek bir kemik müstesna insanın çürümeyecek hiçbir yeri yoktur. O da kuyruk sokumu kemiği kemiğidir. Usus kemiği. Kıyamet gününde tekrar yaratma ondan terkip edilecektir. Müslim 5253. Kardeşlerim şimdi <gülüyor> zühd ve Rakaik bölümüne geldik. Anas İbnü Malik radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ölüyü üç şey takip eder. İkisi geri döner. Biri onunla orada beraber kalır. Ölüyü ailesi, malı ve ameli takip eder. Neticede ailesi ve malı geriye döner. Onunla beraber sadece ameli kalır. Müslim 5.260 Amr ibn-i radıyallahu anhu Şunları anlatmıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh'u cizye mallarını getirmek üzere Bahreyn'e gönderdi. Harp etmek sizin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn halkıyla bir sulh yapmıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara Ala' bin Hadremi'yi emir tayin etti. Abu Ubeyde radıyallahu anhu cizye mallarını alarak Bahreyn'den Medine'ye geldiğinde Ensar Abu Ubeyde'nin radıyallahu anhu'nun gelişini işittiler. Allah'ın Resulü ile birlikte sabah namazına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılıp ayrılınca hemen onun önüne koşuştular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onları bu halde görünce gülümsedi. Sonra öyle sanıyorum ki sizler Ebu Ubeyde'nin radıyallahu anhunun Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini duydunuz buyurdu. Sahabeler de radıyallahu ta'ala anhum ecma'in evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde sevinin ve sizi sevindiren şeyi umunuz Allah Azze ve Celle'ye yemin ediyorum ki bundan sonra sizin adınıza fakirlikten korkmuyorum fakat sizin için dünyanın sizden öncekilere serildiği gibi size de serilmesinden ve onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 5261 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz mal ve halk yani evlat hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın buyurduğunu bildirmiştir. Müslim 5263 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. İsrail oğullarından biri Alaca, biri Kel, biri de kör olmak üzere Üç kişi vardı Allah Celle Şanuhu Bunları imtihan etmek istedi de Onlara bir melek gönderdi Melekler Alacalıya geldi ve Sence en makbul Şey nedir dedi Abras yani alaca Hastalığına Kapılmış olan adam Güzel bir renk Güzel bir ten ve insanların tiksindikleri hastalığı benden gitmesi dedi. Melek onun vücudunu sıvazladı ve hemen ondan bu iğrençliği gitti. Ve ona güzel bir sima güzel bir ten verildi. Subhanallah. Bundan sonra melek ona hangi malı çok seversin diye sordu. Deve dedi. Yahut da inek dedi. Hadisin ravisi İshak Burada tereddüt etmiştir Yani deve yahut da inek denildiği hususunda tereddüte düşmüş İkisini de zikretmiştir Ancak alacalı ile kelden birisinin deve Öbürsünün inek dediğini söylemiştir Deve isteyene 10 aylık gebe bir deve verildi Ve de? bunun üzerine melek Allah Celle Şanuhu sana bu devede bereket ihsan etsin diye dua etti Sonra melek kel adamın yanına geldi. Sonra da sen en çok neyi seversin diye sordu. O da güzel bir saç ve insanların tiksindiği halin benden gitmesi dedi. ben melek onun başını sıvazladı da ondan kellik verdi. Ona güzel bir saç verildi. Melek ona da en çok hangi malı seversin diye sordu. O da inek dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek ona Allah Celle Şanuhu bu ineyi sana bereketli eylesin diye dua etti. Melek sonra körün yanına geldi ve ona da Sence en makbul şey nedir diye sordu. O da Allah Celle Şanuhu'nun gözümü bana iade etmesi ve benim de onlarla İnsanları görmemdir dedi Melek onun gözünü sıvadı da Allah Celle Şanuhu ona gözünü geriye verdi Melek köre hangi malı çok seversin diye sordu O da koyun dedi Ve kendisine kuzulu bir koyun verildi Bir müddet sonra deve ve sığır sahiplerinin devesi ve sığırı yavruladı Koyun sahibinin de koyunu kuzuladı bu suretle birinin bir vadi dolusu devesi, ötekinin bir vadi dolusu sığırı, diğerinin de bir vadi dolusu koyunu oldu. Sonra günün birinde o melek, ilk şekliyle alacalı olan kişiye geldi. Subhanallah. Ve ona ben fakir bir kişiyim. Yolculuğumda bütün imkanlarım kesildi. Bugün önce Allah Celle Şanuhu Sonra da senden başka Beni evime ulaştıracak yoktur Şimdi Sana güzel bir renk Güzel bir cilt Ve birçok mal veren aşkına Senden bir deve istiyorum ki Bu yolculuğumda Onun üzerinde muradıma Erişebileyim dedi Al Alacalı Haklar çoktur dedi Melek ona ben seni tanır gibiyim. Sen halkın iğrendiği alacalı adam değil misin? Hani fakirdin de bu malı sana Allah Azze ve Celle vermişti dedi. O da ben bu mala ancak atadan ataya intikal ederek varis olmuşumdur dedi. Melek de ona eğer yalancıysan Allah Celle Şanuhu seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek ilk suretinde kel adama geldi ve alacalıya dediği gibi ona da söyledi. Alacalı'nın reddettiği gibi Bukel adam da reddetti. Melek ona, "Eğer yalancı isen Allah Celleşanhu seni eski haline çevirsin." dedi. Bu defa melek yine ilk sureti üzere amaya gelerek, "Ben fakir ve yolda kalmış zavallı bir kimseyim." Yolculuğumda bütün çarelerim tükendi. Bugün önce Allah c.c.s.hu, sonra da senden başka beni evime ulaştıracak yoktur. Gözlerini iade eden Allah aşkına c.c.s.hu, senden yolculuğumda gayeme ulaşabileceğim bir koyun istiyorum dedi. Kör, gerçekten ben kör idim. Allah c.c.s.hu bana gözlerimi iade etti buyurdu. Dilediğini al. Dilediğinde bırak Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki Bugün Allah için alacağın bir şeyde Sana asla güçlük vermek istemem dedi Bu cevap üzerine melek ona Malını muhafaza et Siz imtihan edildiniz Senden razı olundu Fakat iki arkadaşın hışıma uğradılar dedi Sübhanallah Müslim 5265 Kardeşlerim, işte insan nereden geldiğini asla unutmamalı. Nereden geldiğini asla unutmamalı. Bizler daha önce hidayet üzere olmayan kimselerdik. Allah Celle Şanuhu bizim gözlerimizi ve kalbimizi hidayete açtı. Şimdi elhamdülillah hidayet üzereyiz. Bugünden sonra da hidayet üzere olmayan birilerini gördüğümüzde, o kimselere merhametli davranmalıyız İlk halimizi bilmeliyiz Onun için insanlara Allah Azze ve Celle'nin Dinini Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselam'a İnzal ettiği gibi Muhammed Aleyhisselam'ın da Ashabına öğrettiği gibi Öğrenmek ve öğretmek Cihetinde Çaba sarf etmeliyiz Ve kendimizi Bugünkü durumda olduğumuzdan ötürü Allah'a hamd etmeliyiz ve herkesi de herkesi de içinde şu günkü durumda olduğumuz gibi olsunlar diye hakka ve hayra davet etmeliyiz. Kimseyi kerih ve küçük görmemeliyiz. Yoksa Allah azze ve celle bu iki kişiden kel ve baraslıdan o nimetleri aldığı gibi Allah azze ve celle bu nimeti alır üzerimizden. Sa'di ibn-i Ebu Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Vallahi ben Araplardan Allah Celle Şanuhu yolunda ilk ok atan kimseyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte huble ile şu semur ağacının yaprağından başka yiyeceğimiz olmadığı halde gaza ederdik. Hatta her birimiz koyun gibi defi hacat ederdi. Sonra Beni esedin, Esed din konusunda beni tazir eder oldu. Şu halde ben husurana uğradım ve amelim boşa gitti demektir. İbn-i şu halde sözünü söylememiştir. Müslim 5267 Ayşe radıyallahu anha validemiz Muhammedin aleyhisselamın ev halkı kendisi Medine'ye geldikten vefat edinceye kadar arka arkaya 3 gün buğday ekmeğinden doya doya yemediler demiştir. Müslim 5274. Ayşe radıyallahu anha validemiz, gerçekten Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı radıyallahu ta'ala anhum ecmain olan bizler, bir ay ateş yakmadan dururduk. Yani yemek pişmezdi bizim evimizde. Yiyeceğimiz hurma ile su idi demiştir. Müslim 5.280 Ayşe anamız radıyallahu teala anhe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Benim rafımda bir ciğer sahibinin Yani canlı bir kimsenin Yiyeceği bir şey yok iken vefat etmiştir. Rafımda sadece yarım ölçü arpa vardı. Uzun zaman ondan yedim nihayet bir defasında o arpayı ölçtüm de tükeni verdi demiştir. Müslim 5281. Ayşenamız radıyallahu teala anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki siyah denilen esvedeyn hurma ile suya doydukları zaman vefat etti dedi. İnsanlar iki siyah ile doydukları zaman vefat etti. Bunlar Su ile hurmadır dedi. Hurma zaten siyah. Suyun siyah olmasına neden o isim verildi? Çünkü tas toprak olduğu için toprağın rengini aldığından dolayı suya da siyah ismi verildi. Müslim 5284. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Nefsimi elinde tutan Allah azze ve celleye yemin ederim ki İbn Abbad Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılıncaya kadar aile halkını 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle doyurmamıştır. Müslim 5286 Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhum'a şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicir asabı hakkında şu azap gören kavmin yanına ağlayarak giriniz. Eğer ağlayamıyorsanız onlara isabet edenin benzerinin sizlere de isabet etmemesi için sakın onların yurtlarına gitmeyiniz buyurdu. Müslim 5292 Ebu Hureyre radıyallahu anhüden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadın ve yoksul için çalışan Allah yolunda mücahit gibidir. Ravi şöyle dediğini de zannediyorum dedi. Yahut gevşemeksizin namaz kılan ve bırakmadan oruç tutan kimse gibidir. Müslim 5295 Cündüb alaki radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim duyulsun diye bir iş yaparsa Allah Celle şanuhu o kimseyi duyurur. Her kim gösteriş olsun diye bir iş yaparsa Allah Azze ve Celle de onun iç yüzünü ortaya koyar buyurdu. Müslim 5302 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururken işitmiştir. Kul bazen bir söz söyler ki onun sebebiyle cehenneme doğu ile batı arasından daha uzağa iner. Müslim 5303 Üsame bin Zeyd radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Kıyamet gününde bir kişi getirilip cehenneme atılır da bağırsakları karnından dışarıya çıkar. Onları eşeğin değirmen taşını döndürdüğü gibi döndürecek derken cehennem halkı toplanırlar da Ey filan bu ne hal? Sen iyiliği emreden kötülüğü de nehyeden biri değil miydin derler. O da evet öyleydim. Fakat ben iyiliği emrederdim, kendim yapmazdım. Yine ben kötülükten nehyederdim de kendim işlerdim der. Allah muhafaza buyursun. Müslim 5305 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetimin hepsi affolunmuştur. Yalnız Açıktan açığa günah işleyenler müstesna Açık günahlardan biri de Kul geceleyin bir günah işler Sonra Rabbı Celleşanuhu O günahı örtbas ettiği halde sabaha erer Fakat kul ey filan Ben dün gece şöyle şöyle yaptım diye söyler Halbuki kendisi Rabbı onun günahını örtbas ederek gecelemişti Rabbı onun günahını örttüğü halde gecelerde sabahleyin sabahlayınca Allah'ın örtüsünü açar buyurduğunu işittiğini söylemiştir. Müslim 5306 Bu adam gecelerin işlediği günahı sabahleyin söylemekle hem kendi günahını faş etmiş oluyor hem de başkalarını o günah için iştahlandırmış oluyor. Allah Azze ve Celle bu şekildeki e, davranan adamı <gülüyor> Tevbe etmediği müddetçe bağışlamıyor. Enes i̇bn Malik'in radıyallahu anhu anlattığına göre bir kere Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında iki kişi aksırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlardan birisine hayır dua etti. Öbürüne de etmedi. Hayır dua Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayır dua etmediği kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme filan kimse aksırdı da ona hayır dua ettin. Ben aksırdım fakat bana hayır dua etmedin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu adam Allah'a hamd etti. Sen ise Allah azze ve celle'ye hamd etmedin buyurdu. Müslim 5307 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esnemek şeytandandır. Binaen aleyh herhangi biriniz esniyeceği zaman gücü yettiği kadar kendini tutsun buyurdu demiştir. Müslim 5310 Ebu Hurayra'dan radıyallahu anhu bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğullarından bir ümmet kaybolmuştur. Ne yaptığı bilinmiyor. Ben zannetmem ki o ümmet fareden başka bir şey olsun. Görmez misiniz? O kendisi için deve sütü konulduğunda içmez de koyun sütü konulduğu zaman onu içer. Müslim 5315. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mümin aynı şeye iki defa aldanmaz buyurmuştur Müslim 5317 Ebu Bekren'in radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Bir kimse başka birini övdü Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birkaç defa yazık sana Arkadaşının boynunu kestin, arkadaşının boynunu kestin buyurdu. Sonra da herhangi biriniz arkadaşını mutlaka övmek durumunda kalırsa filanı zannediyorum Allah ona kafidir. Ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam şayet onu biliyorsa onu şöyle şöyle zannederim desin buyurmuştur. Müslim 5.319 Ebu Musa'nın radıyallahu anhu anlattığına göre Peygamber Aleyhissalatu Vesselam birisinin bir adamı övdüğünü ve onu övmede aşırı gittiğini duydu da bunun üzerine andolsun ki siz o adamı helak ettiniz yahut bu adamın belini kırdınız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 5321 Ayşe anamızın radıyallahu anha rivayetinde Urve radıyallahu anhu şöyle dedi Ebu Hureyre hadis rivayet ediyor ve Ey hücrenin sahibesi dinle Ey hücrenin sahibesi dinle diyordu Ayşe de radıyallahu anha bu sırada namaz kılıyordu namazı bitirince Urve'ye şu adamı ve biraz evvelki söylediklerini işitmez misin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylerdi sonra biri onları saymak isteseydi muhakkak sayabilirdi dedi Müslim 5325 evet kardeşlerim şimdi de el lü'lü vel mercanın tefsir babına geldik Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İsrail oğullarına kapıdan secde ederek girin ve hitta dilediğimiz günahımızı affetmendir deyin ki size günahlarınız affolunsun denildi onlar fakat onlar bu emri tebdil ettiler de kapıdan kıçları üzerine sürünerek girdiler ve hinta yer hitta yerine kılıç içinde bir tane hinta dediler. Kılın içinde bir tane hinta dediler. Müslim 5330 Enes bin malikin radıyallahu anhu Haber verdiğine göre Aziz ve celil olan Allah Celle Şanuhu, Vefatından önce Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Arka arkaya Vahiy indirdi Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefat etti Vahyin en fazla Olduğu zaman Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Vefat ettiği gün idi Müslim 5331 Ömer'in radıyallahu anhu rivayetinde Tarık bin Şihab rahimahullah şöyle anlatır Yahudiler Ömer radıyallahu anhu'ya sizler bir ayet okumaktasınız ki eğer o ayet bize indirilmiş olsaydı biz onun indirildiği günü muhakkak bir bayram edinirdik dediler bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu muhakkak ki ben onun indirildiği yeri hangi günde indirildiğini ve o indirildiği zaman Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin nerede bulunduğunu pek iyi biliyorum o ayet Arafat'ta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat vakfesi yaparken indirilmiştir Sufyan Rahimahullah Bugün dininizi bütünledim ve size nimetimi tamamladım ayetinin Cuma günü mü yoksa başka gün mü indiğinden emin değilim dedi Müslim 5332 Ayşe radıyallahu anha validemizin rivayetinde anlatıldığına göre Urve İbni Zübeyir radıyallahu anhuma, Ayşe'ye radıyallahu anha, Allah'ın eğer yetimlerin haklarını gözetmeyeceğinden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikah edin. Ayetini sordu. Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle cevap verdi. Ey bacımın oğlu, ayetteki yetimler ile murat olunan, Velisinin terbiyesinde bulunan öksüz kızdır Malında veliye ortak olur Onun da malı ve güzelliği Velisinin hoşuna gider Ve velisi mehrinde adalet gözetmeyip Ona başkasının verdiği kadar mehir vererek Onunla evlenmek ister Bu sebeple onlar hakkında adalet gösterip Mehirlerinin adet olanın en üst derecesine ulaşması dışında velilerin onları nikah etmeleri yasak edildi. Ve bunlardan başka kendilerine helal olan kadınlardan nikah etmeleri emredildi. Urva radıyallahu anhu dedi ki Aişe radıyallahu anha validemiz devam ederek şöyle dedi. Kadınlar hakkındaki bu ayet nazil olduktan sonra insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istediler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah celle şanuhu şu ayeti indirdi. Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki Allah celle şanuhu onlar hakkında ve kitapta size okunan mehirlerini vermediğiniz halde kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar hakkında fetva verecektir. Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle dedi Yüce Allah'ın Celle Şanuhu kitapta size okunmakta olan diye zikretmiş olduğu birinci ayettir ki Allah Celle Şanuhu bunda Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinden korkarsanız Size helal olan kadınlardan nikah edin buyurmuştur Ayşe anamız radıyallahu teala anha devamla der ki eğer ayette ki Allah Azze ve Celle'nin onları nikah etmek isterseniz sözü himayesindeki öksüz kızın malı ve güzelliği az olunca velinin ona rağbet göstermemesidir. Böylece veliler bunlara rağbet göstermediklerinden dolayı malına ve güzelliğine rağbet ettikleri yetim kızları adalete riayet etmedikçe nikahlamaktan nehyolundular. Müslim 5.335 Ayşe anh'a, Her kim fakir ise Meşru surette yesin Ayetinin tefsirinde Bu ayet Yetimin malına bakan Onu ıslah eden Veli'nin muhtaç olduğu zaman O maldan yiyebileceği Hakkında indirildi Demiştir Müslim 5339 Ayşe Anamız radıyallahu teala anhe aziz ve celil olan Allah'ın celle şanuhu, size hem üstünüzden hem altınızdan geldikleri ve gözler şaşırıp yürekler boğazlara dayandığı vakit ayeti hakkında bu hal kendek harbi günü oldu demiştir Müslim 5341 Ayşe anamız radıyallahu teala anha şöyle anlatır ve eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse ayeti şöyle bir kadın hakkında indirildi kadın bir erkeğin nikahında olur ve uzun zaman geçinir neticede erkek o kadını boşamak ister işte böyle olan kadın kocasına "Sen beni boşama da beni yanında alı koy." Bununla buna karşılık "Sen benden yana serbest ol." der. İşte bu ayet bunun için nazil oldu. Müslim 5342. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Said bin Jubeyr radıyallahu anhu şöyle anlatır. Kufe halkı şu Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası cehennemdir ayetinde ihtilaf ettiler. Bunun üzerine ben İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın yanına giderek ona sordum. İbn Abbas radıyallahu anhuma andolsun ki bu ayet indirilen ayetlerin sonuncusu olarak indirilmiştir. Sonra da bu ayeti Hiçbir şey neshetmemiştir dedi. Müslim 5345. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma anlattığına göre Müslümanlardan bir takım insanlar kendilerine ait küçük bir koyun sürüsü içinde bulunan bir kimseye rastladılar. Adam "Esselamu aleykum" diye selam verdi. Fakat onlar adamı yakalayıp öldürdüler ve beraberinde bulunan küçük koyun sürüsünü aldılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Size selam veren kimseye sen mümin değilsin demeyin. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetteki selam sözünü selam şeklinde okudu. Müslim 5350. Berâ Radıyallahu anhunun anlattığına göre Ensar Radvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in Hacca gidip döndükleri zaman Evlere ancak Arka taraflarından girerlerdi Bir kere Ensardan bir kimse geldi Ve evinin kapısından girdi Bundan ötürü kendisine Dedikodu edildi İşte bunun üzerine Evlere arka taraflarından gelmeniz iyilik ve itaat değildir ayeti nazil oldu. Müslim 5351 Kardeşlerim bundan da anlıyoruz ki hiç kimse Allah Azze ve Celle'den bir vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir sünnet olmadan ne ibadet uydurabilir ne de kabahat uydurabilir. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü bize ne yapıyor? Bunu gösteriyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu Anhu Aziz ve celil olan Allah'ın Azze ve Celle'nin şu Onların yalvardıkları da Hangisi Rablerine Daha yakın olacak diye vesile Ararlar Ayeti hakkında şöyle demiştir Cinlerden bir topluluk Müslüman olmuşlardı Halbuki daha evvel kendilerine Tapınılıyordu Cinlerden olan bu topluluk İslam'a girdikleri halde de Onlara tapan kimseler Yine onlara kulluk etmekte kalmışlardı Müslim 5356 i̇bn Abbas'ın Radıyallahu anhuma rivayetinde Sa'id bin Cübeyr Rahmetullahi Aleyh Şöyle anlatır i̇bn Abbas'a Suresi nedir diye sordum O tevbe mi? Hayır o Fatiha suresidir Zira o devamlı surette Onlardan bazıları Onlardan bazıları diyerek Nazil oluyordu Sonunda halk Bizlerden zikredilmedik Hiç kimse kalmayacak zannettiler Dedi Ben Enfal suresi nedir dedim i̇bn Abbas radıyallahu anhu Bu Bedir suresidir dedi Ben ya haşır dedim i̇bn Abbas radıyallahu anhuma o beni nadır hakkında Nazil oldu dedi Müslim 5359 i̇bn Ömer'in Radıyallahu Anh'ın anlattığına göre Ömer İbn-i Hattab Radıyallahu Anh'u Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Minberi üzerinde Hutbe verdi Evvela Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena Eyledi Sonra şöyle dedi Bundan sonra Haberiniz olsun ki içkinin haram kılınması nazil olmuştur Haram hükmünün indiği gün Şarap şu beş şeyden yapılıyordu Buğdaydan Arpadan Kuru hurmadan Kuru üzümden ve baldan Hamr Aklı örten şeydir Ey insanlar üç şey vardır ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in onlar hakkında bize bir bilgi vermiş olmasını çok arzu ederdim. Bunlar dede kelale ve ribanın bazı çeşitleridir. Müslim 5360. Ebu Zer'in radıyallahu anhunun rivayetinde anlatıldığına göre Kays bin Ubade radıyallahu anhu Ebu Zerri radıyallahu anhu şu ikisi Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdırlar ayeti Bedir savaşında teke tek dövüşe çıkan Hamza Ali Ubeyde bin Haris ile Rebiyan'ın iki oğlu Utbe ile Şeybe ve Velid bin Utbe hakkında nazil olmuştur diye yemin ederken işittim demiştir Müslim 5362. Kardeşlerim, El Lؤlu'u vel Mercan isimli mübarek kitap burada sona erdi. Bu kitabın bitmesine bizi vesile kılan, okuyup bitirmemize vesile kılan, bizi başarılı kılan Allah Azze ve Celle'ye Nihayetsiz hamdü senalar olsun Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve dawana da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh Allah cümlemizden razı olsun kardeşim Allah Azze ve Celle ağızlarımıza da Sağlık versin Kulaklarımıza da sağlık versin Allah Azze ve Celle Okuduklarımızla, duyduklarımızla işittiklerimizle Amel etmeyi cümlemize Nasibi müvesser eylesin Allah Azze ve Celle Allah'ın Kendi kelamından Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Sahih sünnetinden Akidesini tutan Amelini Sahih sünnetle, Kur'an'la Dinin naslarıyla Güzelleştiren Kimselerden eylesin Allah bizi meccanen bağışlasın Allah Azze ve Celle Hakkımızda hayır olanı yazsın Allah Azze ve Celle Cümlemizi hem dünyada hem ahirette Mesut olanlardan eylesin Musa abicim Abi alabilirsiniz mikrofonu Tekrar en selamu aleyküm ve ve Berekatuhu.